Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan Merhaba ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzap e, Açık Radyo 94.9'da bir pazartesi sabahı da birlikteyiz Ee, sevgili dinleyicilerimiz hemen e, gene sosyal medya hesaplarımızı bir hızlıca anımsatalım. Programımızla aynı adda Kamusla Güreş, e, Gmail adresimiz var Türkçe karakterlerle, e, Twitter adresimiz var ve Instagram adresimiz var. E, hem Instagram'ı e, haber vermek e, için hem de Twitter'ı çeşitli bilgileri, görselleri ara ara paylaşmak için kullanıyoruz. Takip ederseniz çok seviniriz. Bu programımızın destekçisi de geçen hafta olduğu gibi Kaan Kurtdemir. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. E, eksik bir olmasınlar. bir şiir, şiirle başlayayım istersen. Başla Keremciğim. Bir misafirliğe gitsem, şiirin ismi. Bir misafirliğe gitsem, bana temiz bir yatak yapsalar, Her şeyi, adımı bile unutup uyusam, Kalktığımda yatağım hala lavanta koksa, kekikli, zeytinli bir kahvaltı hazırlasalar. Nerede olduğumu hatırlamasam, hatta adımı bile unutsam. E, şiir Melih Cedet Anday'ın İyi Gelen Şeyler başlığı altında geçen hafta ilk programı yaptık. E, uyku, uyumak üzerine düşünüyoruz. E, uykulu kelimelere varıyoruz. E, evet. Geçen hafta biraz e, bizde uyandırdığı çağrışımlara baktık. E, biraz da yükü kelimesinin e, kökenlerini, etimolojisini irdeledik. E, birincil anlamlarına baktık. Sanırım bizde uyandırdığı çağrışımlar devam ediyor ve o anlamda muhabbet etmeye devam edeceğiz Didemciğimle. Evet. İyi bu arada Didemciğim. <gülüyor> İyiyim canım. Evden yayınlar devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Daha bir sürede böyle devam edecek gibi görünüyor. Eee evet. efendim eee dinleyicilerimde e özellikle hani bu uyku da çok birin İle nitli olduğu için e, uyumayalım hakikaten dikkatli olmaya devam edelim e, o anlamda da kullanalım diyeyim. Evet mecazi evet. anlamda e, uyuduğumuz e, biraz sanki yok saydığımız bir süreç e, onun sonuçlarını da görmeye başladık zaten. Efendim uykuyla ilgili çağrışımlar bitmedi bir program boyunca Kerem'in dediği gibi konuştuk hani bir ihtiyaç dinlenme rahatlık kaçış tembellik zaman kaybı olarak gören bakış açılarından ilerledik. Şimdi uykuyu bölen günlük yaşantının, şehir yaşantısının, sanayileşme sonrası özellikle iş hayatının getirdiği bir alet edevat var. Bazı uykuyla ilgili araçlardan da bahsetmiştik. Bundan bahsetmedik. Çalar saat, hmm. alarm. Çala, çalar saatle aran nasıl Kerem? Canım ben hiç kullanmıyorum neredeyse. Ama Gerçek. E Biraz benim mesai saatlerim beğenildi. Biraz biliyorsun. Geç başlayıp o, geç bitiriyorsun geç, doğru. Geç başlayıp geç bitirdiğim için sabah genelde uyanmayla ilgili bir problemim olmuyor. Ancak e, hatırlıyorum geçmişte. <gülüyor> e, daha düzenli mesai saatlerinin olduğu işlerde çalıştığım zaman mecburen... Çalar saat ama çalar saat dediği bir de pek kalmadı artık. Ama vardır kullananlar da gelen insanlara cep telefonlarının saatlerini evet. ayarlayıp. Evet, e, her türlü saat cep telefonu oldu artık. Ee, yani e, bu çalar saat e, çok kullanılır e, filmlerde. Hmm. görsellerde uykuyu bölen işte üstüne çekiçle vurulur hatta ateş edilir. Daha yakın zamanda <gülüyor> bununla ilgili bir e, animasyon izlemiştim. Paylaşırız e, unutmazsak dinleyicilerimizle. Tabii zaruri olarak bir mesai sürecin var. Zorunlu olarak gittiğin her gün olan işte ve dolayısıyla seni uyandıran, seni uykunun en tatlı yerinde kaldıran bu araçla insanların arası genelde çok iyi olmamıştır Değil, yani evet. olarak çok hoşuma gider aslında ama benim çalar saatler ama bende uyandırdığı şey bir rahatsızlık duygusu daha çok <gülüyor> Evet işte mecburiyet e, defalarca kapatıp uykuya devam edenler bir de çalar çalmaz hemen kalkıp güne başlayanlar var orada da bir bu insanlar ikiye ayırmaya çok meraklıyız ya orada da bir ikiye ayrılıyor <gülüyor> Evet, uykunun karşısında duruyor çalar saat tabii. Ee, sonra gene e, çağrışımlarda e, benim e, göz sözcüğü e, çok merkeze oturttuğum bir sözcük oldu. Çünkü gözümüzü kapattığımız zaman uyuyoruz. Ee, hmm, yani, aşırı göz organına bağlı bir şey. Doğru göz. Ee, gözü e, açık e, uyuyanlar da var ama istisnalar kaydeyi bozmaz. Genelde evet. göz, e, evet gözün açılıp kapanması... Çok önemli uyku eylemi için. Evet yani e, bu e, demişti ki geçen programda iç dünya, iç çok önemli. Zaten gözü kapatınca içe daha fazla e, dönebiliyoruz. Kolaylaşıyor bu. E, efendim e, bilgisayarın uyku... uyması var. Hı? Ha Ben direkt şeye Hı? geçtim birden insanlardan. Bilgisayar da uyuyor ya. <gülüyor> O da gözünü yani nasıl kapatıyor. Uyuyor? Anlat bakalım. <gülüyor> evet, <doğru. gülüyor> Görüntü gidince gözünü kapatınca uyumuş oluyor. Sen bir şey diyordun aynı anda konuştuk. Ya bu söyle. gözünü kapama deyince insanlar kimileri uykuya dalmakta problem çıkıyorlar. Bu bazı araç gereçler de kullanılıyor hani uyku için. O kullanılan maskeler iyice karanlık bir dünyaya e, vesile oluyor ya. Ondan doğru. dolayı da o aklıma geldi yani onu söylemek istiyorum. Doğru doğru. Sadece. Ben Işık... de senin sözünü kesmiş oldum yok ya işte muhabbet böyle bir şey bir de aynı stüdyoda birbirimizi görerek olmayınca daha da sık yaşanıyor söz kesme kazaları buna da alıştık ama efendim bu ışık hikayesi tabii bizi birinci programda bahsettiğimiz melatonin sözcüğüne götürüyor gene malum ışığın azalması havanın kararmasıyla da artan bir hormon hemen orada demiştik geçen hafta bazı bahsettiğimiz sözcükleri bir sonraki programda biraz daha derinlikle işleyeceğiz diye Diye. Şimdi melatonin epifiz bezi tarafından salgılanan bir hormon ee, hı hı. ve vücudun biyoritmini düzenliyor. Ee, karanlıkla birlikte salgılanmaya başlanıyor ee, ve sadece aslında hipofizden e, salgılanmıyor. Mide, bağırsak, kemik iliği, retina, deri aküvar hücreleri tarafından da daha düşük düzeyde salgılanan bir hormonmuş bu hmm. ben de hipofiz kısmını biliyordum işin araştırırken bunu öğrendim şimdi bağışıklık sistemini arttırıyor vücut ısın ısının ayarlanmasında etkili aynı zamanda hücre yenilenmesinde ve güçlü bir antioksidan bu da benim aklıma şeyi getirdi güzellik uykusu denir hep bu hmm. Evet uyku gerçekten e, melatoninin bu etkileri düşünüldüğünde güzelliği de beraberinde getiriyor diyebiliriz. E, saat 9'dan itibaren salınmaya başlanıyormuş aslında. E, geçen hafta bir 11-12 demiştik ama bu özellikle o uyuması gereken saat. hani O saatte uyumadı mı çok da iyi olmuyor anlamında ama salgılanmaya 9'da başlıyor. Evet. 2 ile 4 arasında artık en yüksek düzeyde salgılanıyor. E, ve sabah 5 ile 7 arasında da düşüşe geçiyor e, hormonun salgılanması. Azlığı, yorgunluk, çarpıntı, kaygı bozukluğu, depresyon e, hatta son evrede insomnia gibi bu uykusuzluk hastalığı e, dediğimiz e, arazlara sebep oluyor. E, burada öylece bir melatonini e, almış olalım. Sen geçen hafta deyince ben geçen hafta bir hata yaptım. Pecmur'da kelimesini Fransızca sayı çeken oldum. Yani bu anlamda dinleyicimiz de beni uyardı. Açık radyoda. Hiç açık veremiyorsun canım. <gülüyor> <gülüyor> evet dinleyicilerimiz. Ya yayın Twitter'da. E, benim de e, dikkatimden kaçmış. E, evet. Yanlış e, bir kelam eyledim. E, affola parçadan geliyor tabii ben yani Pecmur'da. Evet Başlığı sen de o şey fa, Farsça Fransızca birbirine çok benziyor yani yazılışları falan da bir program esnasında ben de sen söylediğinde hani sonradan ben zaten söyleyecektim diyenlere benzeyeceğim ama gerçekten şey duygusu yaşadım. Hiç Fransızca'ya benzemiyor, Farsça'ya benziyor <gülüyor> ama hani şimdi bunu söylemenin ne anlamı var gibi böyle çok saliselerle geçen bir şey yaşadım. Ee, sevgili dinleyicimiz Twitter'dan hemen ya öyle değil miydi diye bize iyi ki hatırlatmış. Evet. Evet, Teşekkür ediyoruz ilgisi için aynı zamanda. Eksik olmasın. Efendim başka? E, yarım e, kalan, geçen hafta bahsettiğimiz şeylerden e, demiştik ki uyur gezere e, sahil filmenam e, deniyor Osmanlıca'da. E, Bu e, iki sözcüğün e, birleşmesinden meydana gelen e, Arapça e, bir sözcüğü biz bileşik bir sözcük halinde kullanıyoruz. E, tam da uyur gezer demek e, zaten e, seyir gezmek anlamına geliyor. Bizim bugün de bildiğimiz yani e, seyir seyretmek e, şey de menamda uyku anlamına geliyor. Sonra e, mahmur sözcüğünden bahsetmiş miydik anımsayamadım şimdi ama. Bunları e, bir geçtik uyku mahmurluğu üzerine konuşacaktık. Evet. Hah, evet çok sevdiğim de bir sözcüktür. Mahmur aslında Arapça hamr kökünden geliyor ve hamr şarap. İçki demek. E, içkili sarhoş manasına geliyor. E, uyku Hı. da e, bu sarhoşluk haline çok benzediği için sonundaki sızma haline e, uyku mahmurluğu oradan. Al alkol mahmurluğu. <gülüyor> evet. Al alkol ben... mahmurluğu. E, ninli'den bahsettik. E, Ninni E, Nenni şeklinde de geçiyor. E, hatta söylenirken e, o şekliyle de e, çeşitli ninnelerde geçer. Aslında doğaya öykünmeyle oluşan bir ses. ninni böyle. Nenni, ninni şeklinde. E, Grekçe'de Nenya, Latince'de noenia şeklinde çok benzer halleri var. E, eski Türkçe'de de Balubalu -balu deniyormuş Nenni'ye. Balubalu. Evet, Balubalu. Balu. Evet. <gülüyor> e, Başka çağrışımlarda neler kaldı? E, horlamaktan, esnemekten bahsettik. Horlamak da tabii gene böyle bir ses e, yansımasıyla oluşan hor hor hor diye bir ses çıktığı için öyle türetilmiş bir kelime. E, Lucid Dreams'den bahsettik. Bunu e, aç canım ben. Açayım evet, senin ilgini de çekmişti çok. E, lucid e, aslında berrak, açık, anlaşılır anlamına gelen bir sözcük. E, rüya gördüğünün bilincinde olarak rüyayı görme haline lucid dreams deniyor. E, bu terim ilk defa e, Oxford e, Psikofizik Enstitüsü'nde bir parapsikolog olan Celia Green tarafından kullanılmış. E, rüyaları böyle... E, farkında olarak izlemek o farkındalık anından sonra onu yönlendirebilmek e, mümkün ama bunun o kadar da kolay bir şey olmadığı hani herkesin iyi bu akşam yatayım da bir lüz ettireyim göreyim e, şeklinde e, kolaylıkla yaşanmadığı da söyleniyor. Ancak e, biraz çalışarak e, o rüyada olduğunu fark ettiğin andan itibaren çalışan e, İstediğin şeyi yapma hali de söz konusuymuş. Ben böyle birkaç rüyamı hatırlıyorum. Halide ilgi çekici şeyler. Hatta bir tanesi şöyle sevgili eski programcımız Evrim Demiröreni de rüyamda görüyorum. Birlikte okula yetişmeye çalışıyoruz. Ben emekli olduktan sonra ama hala okula gidiyorum sanıyorum. Yolda bir bakıyorum çantam yok, cüzdanım yok. İşte akbilim yok, telefonum yok, hiçbiri yok yanımda, sürekli arıyorum onları bir panik hali. En sonunda rüyada diyorum ki, bunların hiçbirinin olmaması mümkün değil, rüyadayım herhalde diyorum. Hmm. Ee, sonra rüyada olduğuma ikna oluyorum rüyada, madem rüyadayım, uçayım o zaman deyip uçuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir rüyam var. <gülüyor> Abi bu çok iyiymiş hikaye. <gülüyor> evet, tam bir lasiddiriyim. Efendim, sözcükler, kalan çağrışımlar bu kadar herhalde. Artık parça vaktine geldik mi Kerem Şarkıyız. acaba? İşte, evet, madem bu kadar uçuyoruz, <gülüyor> Fikret Kızılok'tan uyku kardeşim geldi. Fikret Kızılok'tan geldi uyku kardeşim. 94.9 açık randayız. Kalmışla güreşteyiz. Uyur, uyurmaklı, uykulu hallerdeyiz. Uyku. Pek uykulu bir halde değilim ben ama. Cin gibiyim yani. İyi. <gülüyor> Ama İyi. bir yandan da uykumuzu kaçıran, uykumuzu getiren şeyler de var. Çağrışımlara bakarken bunları da düşünelim. Ee, bu lafı da bu, e, bunu da kaçırmayalım istedim. E, aklıma uyku kaçıran, tabii son dönemde senin de dikkatini çektim. Bilmiyorum da e, bu korona virüs vesilesiyle insanların kendi şahsi araçlarını kullanması arttı. Dolayısıyla bu Motorlu taşıtlarla ilgili sokaktaki sesler, gürültüler daha da artmaya başladı. Biz bir bebek e, ebeveyni olarak... Şikayetçiyiz diyorsun. Düşün, yani, yani şimdi uyku kaçıran, uyku getiren şeyleri düşününce kendi bebeğim üzerinden hep düşünmeye başladım. Yani özellikle bu motorlu taşıtların sesinden çok uykuyor galibim. Ya doğal bir ses <gülüyor> o, o değil tabii. Geldi. Şehrin sesi... Tabii. Uykuyu kaçıran bir şey aslında özellikle motorlar, düdükler, uçak sesleri, ışıklar, sokak lambaları. Evet onlar evet, hepsi doğru ışık da zaten melatoninin düşmanı. Ee, yani tabii ki e, üzülmek, sıkıntı, stres, kafaya takılan şeyler psikolojik etmenler de uykuyu çok kaçırıyor. Evet. Uykuyu getirenlerde daha çok e, bir doğal malzemeler var. İşte ıhlamur, Melisa hmm. e, benim aklıma gelen, e, rezene değil mi? Çocuklara rezen mi veriliyordu uykuları gelsin diye. E, anason Gelmedi yanlış, doğru anason evet. verdiklerini biliyorum ama doğru bir evet. uygulamam onu tam bilmiyorum. Yasemin. Biz, biz biz o aşamada değiliz yani. Değilseniz. Ninni veriyoruz, ninni veriyoruz diye şimdi. <gülüyor> Çok iyi. E, Farklı <gülüyor> mı? Anne, anne, anne sütü ve ninni. En doğalı. Ee, evet tabii ki yani alkol ve benzeri de uykuyu getiriyor, huzur, dinlenmek. Bazen yatakta kitap okumak, televizyon izmek gibi şeyler e, o, uyutuyor çok da hmm. muhabbet edilen bir şeydir. Uykum kaçtı ya da uyuyivermişim. Neden? Şundan falan. Bir de böyle başka uyku türleri var. Hatta benim sevgili komşum Nehrun programı dinlemiş. Birinci programı. Güzel şeyler söyledi. Konuşuyoruz. Aklına gelen birkaç şeyi söyleyince iyi dedim. Hemen ekleyeyim onları. Hipnoz işte ameliyat sırasında verilen narkoz. işte. Hmm hatta bu astral seyahat ne kadar olduğu çok tartışılması bir şey ama bunlar da hep uykunun içinden, kenarından, köşesinden geçen şeyler. Bir onları da analım dedik. Artık çağrışımları genel anesteziydi tadı değil mi? narkoz bu işi anestezi. Onları çok. Evet. Çağrışımlarımız herhalde bitiyor. Bitsin. Artık sözlüklere geçelim. <gülüyor> Evet. Aslında geçen hafta birincil anlamlarından bahsettik. Kökenlerine de biraz baktık. E, TDK'de birkaç şey kaldı. Bir halk dilinde uyku semesi diye bir şey var. E, annem sık sık kullanır. E, sersem anlamına geliyormuş aslında. Uyku sersemi anlamında. Hmm. Uyku semesi zaresi var. Uykusu başına sıçramak diye bir şey var. Uyuyamadığı için sersemleşmek. Işte uykusunu iyi alamadığından hırçınlaşmak anlamları var. Bunu Uykusu başına sıçramak ben hiç duymamıştım. Çok hoşuma gitti ama. Ben de. Geçen hafta da uykuya varmaktan bahsetmiştik Bunu da duymamıştım. Uykuya hmm. varmak. Çok şairane, şiirsel duymak. Evet. İşte mecazen, sükunet, sessizlik, hareketsizlik içine girme anlamları var. Bir menzil evet. gibi sanki. Z evet. Ben de geçen hafta aa bunu bilmiyorum dedim. Sonra e, Kemal Ateş'in e, saklı sözünde ben de karşılaştım hemen. Uykuya yani, varmakla. Evet. PDK'de bunlar kaldı Didem'cim sende deyimler atış sözleri olacaktı. Var canım evet aslında geçen hafta bu uyku ile oluşturulan bileşik sözcüklere gelen eylemler ilgimi çekiyor demiştim. E, dalmak, bastırmak, kaçmak gibi şeyler. E, birkaç tane daha eklemiş oldum deyimler sözlüğüne baktığımda. E, uyku çekmek. E, uykusu gözünden akmak, e, uykusu açılmak, uykusu başına vurmak e, yanına gelen sözcükler hep aslında uykunun e, ağırlığı, etkisi ya da kolay ulaşılamazlığıyla ilgili e, yanın altını çiziyor, onlar ilgimi çekti üç tane de atasözü var e, uyku ölümün küçük kardeşidir Ee, sonra buna e, uyku hakkındaki sözlere Ertuğrul Saraçbaşı'nın e, damatılmış sözlerinden bakarken e, Hazreti Muhammed'in bir sözü olarak geçtiğini de fark ettim. Bir atasözü haline dönüşmüş. E, yani artık yaşamla ilgili bütün e, verilerin, hareketlerin durduğunu ifade eden bir şey. S e, söylediğinden başka bir ikincil anlamı yok. Uyku uykunun mayasıdır. Çok kullanırız. Adı üstünde bir şey. Bir de uyuyan yılanın kuyruğuna basma. Burada da aslında zarar getirmeyecek, sakin, sessiz durumda olan bir şeyin üstüne varma, kızdırma, sonra tehlike oluşur anlamı var. Bu da bana göre ilk programda konuştuğumuz ve benim de çok ilgimi çeken masallarda, efsanelerde, eski hikayelerdeki hep o bir uyuyan canavar, evet, dev. Ejderha, e, orada sanki bir e, potansiyel e, tehlike vardır ama uyku o potansiyel tehlikeyi saf dışı bırakır. E, evet. Ama her he, ama oradadır da. da. Evet, evet oradadır. oradadır orada. e, çok fazla böyle e, öykü ve film karesi hatırlıyorum. E, onu aklıma getirdi. Böyle bende deyimler ve atasözleri canım. E, kubbe altı sözlüğe baktım. Orada da birkaç e, tanım var. İşte Uyku gözüne, aklın başına diye bir tekerleme var. Esneyen bebeklerin önce ağzına ve gözüne, sonra tekrar ağzına ve alnına parmakla dokunularak söylenen bir tekerlemeymiş bu. E. Uyku gözüne, aklın başına. Uyku e. gözüne, aklın başına gibi. E. E. Hiç. E. Bu uyku hastalığı var. Bu, i̇leri derecede uyuklama ile kendini gösteren. Çeçe sineklerinin bulaştırdığı Ekvator Afrikası'nda yaygın bir hastalıkmış bu. Çeçe sineği işte insanlara so şey sokunca ya da bir şekilde bulaştırınca hastalığı insanlar bir uygulama evresine geçiyorlar. Doğru yani çeçe sineği mi soktu Hatta... derler. Evet, Öyle bir laf var. Var evet var. Bizim ekvator o aslında çok ilgini çekti. Hani ekvator Afrikası'ndaki bir hastalığın Kendi dilimize yansımış hali e, çok ilgimi çekti aslında değil mi? Evet ama Osmanlı'da tabii çok daha geniş bir alanda e, yayıldığımız düşünülürse sonuçta Afrika ve Arabistan'da da e, hani bizim sınırlarımız içinde insanlar yaşadığı Doğru, öyle. anca e, öyle düşünülebilir. Bir de işte poposunda sinekler uçuyor falan denir. Aynı ifade herhalde. E, Programın sonuna doğru geldiğimizin sevgili Ömer Şahin masada teşekkür ediyoruz, hatırlatıyor bize. Bitmeden ben de Yaşar Kemal sözlüğünden bir deyim söyleyip kapatayım o zaman. Uyku dünek görmemek ya da uyku dünek nedir bilmemek diye bir şey var. Bir şey yüzünden uyuyamamak demekmiş o. Efendim uykularınız bölünmesin, güzel günlere uyandığımız bir Türkiye görelim diyerek bu haftaki programımızı bitirelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kamusla Güreş Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözcük çalışması. Away Hazırlayanlar: Didem Gürzap